Dördüncü soru bakanmıştım. Altı. Bir, altı. Altan, altan. Hı hı. Altıncı soru bakamıştır. Kulun Rabbini sevdiğinin alameti nedir? Hı. Bunun alameti Yüce Allah'ın sevdiklerini sevmesi, O'nun öfkelendiği şeylere buğz etmesidir. Yine O'nun emirlerine uyup yasaklarından sakınması, O'nun sevdiği dostlarını dost bilip düşmanlarına düşman kesilmesidir. Bundan dolayı imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, ve Allah için bu cevap. Evet. Şimdi bu noktada bu sorunun cevabıyla alakalı birçok hadisi var. Birçok hadis. Bir tanesi e, her ne kadar Hasan senetli de olsa e, bize ibretler olduğu için nakletmemizin ve bunu bundan bazı istimdatlar yapmamızın caiz olduğu bir hadis var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Muaviye'ye mektup yazıyor. O mektubunda diyor ki. İmanın tadı, zirvesi Allah için sevmek, Allah için etmektir. İmanın zirvesi ve tadı Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. Allah için vermek, Allah için men etmek deniyor. Gene İbn Abbas radıyallahu anhum'dan başka bir rivayet var. Kendisi de diyor ki, imanın en sağlam kulpu Allah için düşmanlık yapıp Allah için dost olmak. Allah için vermek ve Allah için menetmek. Hani lafızlar birbirine benziyor. Biri Ayşe'nin muaviyeye nasihati radıyallahu anhum, biri de e, İbni Abbas'ın sözü radıyallahu anhum'a. Bu noktadaki rivayetlerin her biri arttırılabilir. Bunların hepsi bize gösteriyor ki Allah subhanahu Teala sevmek demek bazı alametleri ortaya çıkarması gerek demektir. Yani alametler olması lazım ki sevgiye biz hükmedebilelim. bilelim. Elimizde bir sevgi ölçer yok ki milletin kalbine koyalım da Allah'ı ne kadar seviyor. Sokaktaki herkesi çevirsek herkes Allah'ı seviyor. Bir insanın Allah'a Allah için ne kadar dost olup Allah için ne kadar düşman olduğu işte onun kalbindeki Allah sevgisinin dışarı yansıması zahir edilir. O yüzden müşriklere düşmanlık beslemeyen, Müslümanlara dostluk beslemeyen insanın imanında... Ya aslında ya kemaliyetinde bir problem vardır. Aslındaki problem zaten imanı yok eder. Kemaliyetindeki problem de imanın kemaliyetini yok eder. Müslümandır ama fasık olur o zaman da. O yüzden sevginin kıstası neden o kadar amelin içerisinde Allah için sevmek ve Allah için düşman edilmektir denirse sebebi budur. Çünkü bu mesele imanın ortaya çıktığı en temel ibadettir. O kadar ibadet çeşidi var bakın. Namaz demiyor Allah sevgisinde kısta. Oruç demiyor. Hac demiyor. Hiçbir amel zikretmiyor. Hangisini zikrediyor? Allah için sevip Allah için buz etmek. Başka delil birçok insan ne yapmıştır? Annesi babası yüzünden kafir olmuştur. Niye? Bukhari mislim hadisi. Adam bir tanesi geliyor Resulullah aleyhissalatu vesselam'a dini soruyor gönderiyorlar müşrikler ki geri döndürsün peygamberi diye aleyhissalatü vesselam peygamber zaman ona dini anlatınca adam bir çıkıyor rengi atmış şekli değişmiş bakıyorlar iş kötü adamı gönderdiler peygamber çevresinde diye aleyhissalatü adam iman etmeye gelmiş o zaman Ebu Cehil diyor ki git sor bakayım baban neredeymiş adam gidiyor diyor ki babam nerede diyor ki Ebi benim babam da senin baban da cehennem dedi. adam iman etmeden geri dönüyor Adam ben öyle bir dini kabul etmiyorum diyor. Bu adam Allah için sevmek, Allah için buz etmek ki bu imanın Allah'a sevginin en temel vasfı bunu kaybettiği için imanın aslını kaybetti ve kafir oldu. O yüzden buraya inşallah hepimiz derste dikkat çekelim. O kadar ibadet içerisinden Allah sevgisinin kıstas olarak neyi seçti? Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak. Bakın hiçbir münafık... İslami hareketlerde, İslami çalışmalarda hiçbir münafık yoktur ki önce diliyle neye başlamıştı küfründen önce müşriklere sevgiyle başlamıştır. Müşriklere meyille başlamıştır. Müşriklere dostlukla başlamıştır. Önce tamam müşriktirler ama hiç düşmanlığa gerek yok. Bu kadar adamlara sert davranmaya gerek yok. Bu kadar böyle yapmaya gerek yok. Allah diyor ki: "Vaddu lavtude lavtuhinuna feyduhinun." Allah subhanahu Teala ayette diyor ki onlar umarlar ki siz onlara yağcılık yapın ki onlar da size yağcılık yapsınlar. Öyle mi? Ha sen yani onlara yağcılık yap ki onlar da sana yağcılık yapsınlar. Allah burada müşriklerin her zaman müslümanlardan ne talep edeceğini bize zikrediyor ibret olarak. Yağcılık yapmamızı isteyecekler. Yani yağcılıktan kasıt dostluğun ortadan kaldırılması. Şey düşmanlığın ortadan kaldırılması. Özür dilerim. Düşmanlık ortadan kalkacak ki bir meyil başlayacak. O yüzden Allah وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ وَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّرُ Sakın zalimlere meyletmeyin. Ateş size de dokunur diyor Allah. Bakın tabi olmayın demiyor. Meyil tabi olmaktan daha hafif bir fiildir. Öyle değil mi? Tabi olmak mailden daha ileri boyuttaki bir fiildir. Meyil ise kalbin amelidir. Kalp yavaş yavaş meyletmeye başlamıştır. O yüzden Allah sevgisini ortaya çıkacağı en temel ibadet Allah için sevmek, Allah için buğz etmek meselesidir. Devam. 7. Kullar Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bel, bilebilirler? Bilebilirler. Onlar bunu, Yüce Allah'ın sevip hoşnut olduğu şeyleri emredici, kerih görüp istemediği şeyleri mehyedici olarak peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesiyle bilip öğrenirler. Şimdi burada duralım. Burada kastettiği şey hüccetin ikamesi. Yani burada Türkçe'ye çevrilirken Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilirler derken, Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyler Allah'ın emrettiği şeylerdir. Öyle değil mi? Allah'ın yapılmasını emrettiği, karşılığında mükafat verdiği fiillerdir. Bir de Allah'ın yasakları vardır. Yani biz bunlara ne diyoruz? Vacipler ve haramlar diyoruz. Allah'ın emrettiği şeyler vacipler, yasakladığı şeyler haramlar. Vacipler ve haramlar neyle bilinebilir? Şeriatın gelmesiyle bilinebilir. Bakın Türkiye'de yanlış algılan senelerdir bir mesele var. Hani biz milletin müşrikliğini ispatlayacağız diye tabi bu bizim ilmi noksanlığımızdan kaynaklanıyor. Hep dedik ki akıl yeter. Adam aklıyla bulsun. Adam aklıyla çözsün. Ya akıl yetmez. Akılla hangi adam okulun küfür olduğunu çıkartabilir? Yani kimse çıkartır. Şerii nasları bilmen lazım ki Oradaki küfürleri idrak edesin, oradan beri olman gerektiğini, çocuğunu göndermemen gerektiğini, küfre rızanın küfür olduğunu nereden bileceksin? Şer'i nasları bilmek de bileceksin. O yüzden Allah'ın haramları ve vacipleri neyle bilinmez? Akıl yoluyla bilinmez. Bunlar ancak şeriatın naslarının bize ulaşmasıyla, hüccetin bize ulaşmasıyla bilinirler. Başka bir örnek mesela eti yenen tırnaklı hayvanların dışkısının necaset olmaması meselesi. Öyle mi? Necaset değildir bunlar. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi eğer akla soracak olsak bunun necaset olması lazım. İnsan iğrenir böyle bir şeyden. İnsan için pistir böyle bir şey. Veya meninin necaset olup olmaması meselesi. Ebu Hanife'ye göre necasetken diğer üç mezhebe göre değildir. Gerçi Ebu Hanife hani pislik kanalından çıktığı için buna necasettir demiştir. Ancak... Fıkıhta malum olan bir kayda vardır. El hukmu li ahlaptır. Hüküm çoğunluğa göredir. Yani temiz bir katı bir sıvının içerisine. kimeni meni katı bir sıvıdır. Böyle çok sulu bir sıvı değildir. Katı bir sıvının içerisine çok az gramda bir necaset de karışsa. Çok az bir gram. Hüküm çoğunluğa göredir. Eğer tadını değiştirmiyorsa, kokusunu, rengini değiştirmiyorsa bu sıvının. O asıldaki hükmünü alır. O yüzden cumhur biz burada... İsabet eden taraf olduğunu biliyoruz ve meninin de bizim katımızdaki hükmü nedir? Temiz olmasıdır, necaset olmamasıdır. Gene insan aklına sorsak ne olması gerekir meninin? Temiz olması, şey, pis olması gerekir. İnsan kendi menisinden iğrenir yani fıtratı gereği. O yüzden şeriatın emir ve yasakları, vacipleri ve haramları ancak neyle bilinebilirmiş? Kur'an'ın ve Resul'ün gelmesi. Yani Kur'an'dan kastımız kitap ve onunla beraber Resul'ün gelmesidir. Onun haricinde emir ve yasaklar şeylen bilinmez. Akıldan bilinmez. Ancak bazı şeyler var ki bunlar fıtridir. Mesela yalan söylemek gibi. Ya bütün şeriatlarda haramdır bu. Bu değişmez. Veya zinanın kötülüğü gibi. Yani akılla bilinebilecek bazı yasaklar vardır. E, doğruluğun güzelliği gibi. Bunların hepsi şeydedir. Yani hem emredildiği herkes tarafından malum olan akılla ve fıtratla bilinebilecek şeylerdir. Şimdi devam edelim ayetin devamında başka bir mesele gelecek konunun devamında böylelikle yüce Allah'ın kesin ve tartışmasız delili onlara karşı ortaya konulmuş sonsuz hikmeti açığa çıkmış oldu he Allah tamam dedik ki şeriat ulaşmadan yani kitapla Resul gelmeden vacipler ve yasaklar bilinemez normalde bir adam haramı helal saysa ne olur kafir olur bir vacibi vacip bilmese ne olur gene kafir olur Adamların kafir olmaması için bir özürleri var ne? Kitap ve ulaşmamış olması. Ama kendisine kitap ve ulaştıysa diyor, Hafız Ahmet el-Hakemi, o adamın e, hakkında deliller apaçık ortaya çıkmıştı Allah ona karşı delilleri apaçık ortaya koymuştur. Yani hüccet ona ne olmuştur? Kaim olmuştur. İlam-ül muvakkinde İbn-ül Kaym kullar ister ikrar etsinler, ister ikrar etmesinler. İster Allah'a itaat etsinler ister isyan etsinler Allah'ın onlara kitaplar göndermek şey, kitaplar indirmek ve göndermek göndermekle hücceti ikame ettiğini ikrar etmesi her kula vaciptir diyor her kula bu, bu vaciptir Allah subhanahu teala hücceti neyle ikame etmiş tabi nerede şirk ve tevhidde asıl dinde Allah subhanahu teala ne yapmış kullara hüccetini ikame etmiş bunlarla Hani diğer kısım, şimdi orada hep günümüzde malum olan tartışılan mesele cehalet özür müdür değil midir meselesi. Bu çok saçma bir soru. Yani bu insanların içerisindeki cehaletin ne kadar katı olduğunu gösterir. Ya Cehalet yerine göre özürdür, yerine göre değildir. Hangi meselede özür, bir meselede özürken bir meselede özür değildir. Yani bu çok tafsilatlı bir meseledir. Bu vacipler ve haramlar meselesinde, İki grubu istisna etmiş alimler değil mi? Herkes bu meseleyi biliyor ama yerli yerinde tatbik etmiyorlar. Gelip şirket tatbik ediyorlar. Alimler İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede ilim elde etme imkana sahip olmayan bir adamı ne yapmışlar? Mazur saymışlar hüccet ikramı edene kadar. Ama nerede mazur saymışlar? Vacipler ve haramlarda mazur saymışlar. Yoksa şirkte değil. Şirkte Allah'ın hücceti yeryüzünden hiç kalkmadı ki. Kim derse ki şirkte Allah'ın yeryüzündeki hücceti kalktı. Demek ki Allah bu insanlara peygamber göndermenin arasını kesti demektir bu. O da fetret ehlidir, oraya da geleceğiz inşallah. Fetret ehli zaten mazurdur ama dünyada icmale gene onların mazereti ahirettedir. Vacitler haramlar meselesine gelince bunlar az önce de zikrettiğim gibi hüccetin yani şeriatın naslarının insanlara kayın olmasıyla ancak bilinebilirler. Ama bu iki ise. bugün bir adam şu içinde yaşadığımız toplumda da namazın vacipliğine itikat etmese kafirdir. Zinanın haramlığını bilmese kafirdir. Niye? Artık malum müneddini bir darura olmuştur. Dinden bilinmesi gereken zaruri meseleler olmuştur. Niye? Avama kadar herkes biliyor. Hani sadece ilim ehline has olan meseleler değil ki. Ya da işte mirastan kim ne kadar pay alır gibi bir mesele değil ki sadece ilim ehli bilsin. Bugün ilim ehlinden olan adamlar bilmiyorlar bu meseleyi oturup kitaplara müracaat edip de öyle söyleyebiliyorlar. Kendileri bile ezbere bilmiyorlar. Ama bu diğer alim avam, herkesin müşterek olduğu, ortak olduğu bu vacip ve haramlar noktasında ne olmuştur? İnsanlara kullara insanlara hüccet ikame olmuştur. Bu noktada herhangi bir vacibin vacipliğine itikat etmeyen veya herhangi bir haramın haramlığına itikat etmeyen adam nedir? Kafir olmuştur. Çünkü kendisine hüccet ikame edilmiştir. Bunun delili de Nisa suresi 165. ayettir. Onu okuyalım inşallah. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı ilerisi sürecekleri bir delilleri kalmasın. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Şimdi ilk okudu 165. ayet Nisa suresindeki bu ayet. Çok açık bir şekilde, az önce bir asıl koyduk ya ortaya, her asıla ne getirmemiz lazım? Kur'an ve sünnetten bir delil getirmemiz lazım. Burada çok açık bir şekilde Allah ayette, <gülüyor> Resuller korkutucudur ve müjdeleyicidir. Nedir korkutucu? Böyle böyle yapanlar müşriktir, ebedi cehennemdedir demeleridir. Şimdi birileri sadece müjdeliyorlar, adamlar sadece İslam'ına hükmediyorlar. Hiç korkutma yok. Bu peygamberler sadece müjdelediler mi? Peygamberlerin iki sıfatı vardır. Kendilerine tabi olan müminleri cennetle müjdelerler, kendilerine tabi olmayan müşrikleri de cehennemle korkuturlar. Takip dönsünler. Allah diyor ki: onlara korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdik. Niye ella yakune lin nasi ala Allah İnsanların Allah'a kıyamet günü hüccetleri olmasın. Yani delilleri, mazeretleri olmasın." Çok açık Allah böyle söylüyor. Resulleri bunun için göndermiş. Demek ki resulleri göndermekle insanların ne yapmış? Mazeretini Allah ortadan kaldırmış. Bundan gerisi kimin taksiratıdır? İnsanın ilim talimindeki taksiratını. Kendi suçudur, kendi hatasıdır. He adam kendisine Resul ulaşmayan, bugün Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan helikoptere bile ok atacak kadar cahil geri kalmış olan insanlar var. Çıktı bunlar haberleri. Bu adamlar fetret ehlidir. Bunlara peygamber olay. Bu adamların dünyadan haberi yok. Peygamberden haberi olsun. O yüzden bu adamlar ne olacaktır? Dünyada da tutup da hani Onlarda da bazı ibadetler kalsa onlarla tutup ya bu adam müslümandır deyip arkasında namaz kılınmaz mısın? Yani bugünkü cahillerin idrak edemediği bir nokta da burası. Adam, adamlara diyorsun ki adam da kafirdir. Adam sana ne diyor? Ya diyor işte fetret ehli yok mu? Fetret ehli ahiret özrü dünya özrü değil ki. Fetret dehrinin dünyada da kafir olduğuna İbnül Kayyım icma naklediyor. Onlara da kafir deneceğine, müşrik deneceğine der. Bu ayet, bu getirdiğimiz aslın çok açık delilini. Ve devamındaki ayette de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyuyun ki Allah da sizi sevsin. Az önce dediğimiz gibi sevginin alametinin ne olduğunu ortaya koyuyor. İttiba. Yani tabi olmak olduğunu ortaya koyuyor. Yoksa lafızda münafıklar da Allah'ı seviyor. En katı kafirler de ne yapıyorlar? Allah teala'yı seviyorlar. Devam. Sekiz. İbadetin şartları kaç tanedir? Evet. Cevap. Üç tanedir. Birincisi samimi bir kararlılıktır. Bu aynı zamanda ibadetin varlığının da şartıdır. Evet. İkincisi halis bir niyettir. Üçüncüsü şeriata uygunluktur ki yüce Allah ondan başkasını din edinmemelerini edinmemenizi emretmiştir. Birinci şart ibadetin varlığının şartı. Bu son iki şart ise ibadetin kabulünün şartıdır. Evet. Evet. Şimdi burada ibadetin şartlarını da ikiye ayırdı. Biz hep tek olarak idrak ediyoruz. Birincisi ne dedi? İbadetin varlığının şartı. Yani diyor ki insanın Allah'a ibadet edebilmesi için önce bir samimi bir kararlılık gerektiğini. Yani adam diyor ki ben namaz kılmak istiyorum kılamıyorum. Niye? Samimi bir kararlılık yok bu adamda. O yüzden hayata dökemez ibadeti. Ameli hayatına dökemez. Biz bunu bir kenara bırakalım şimdi. Şeyh'in bu yaptığı taksimatın birinci kısmını bir kenara bırakalım. Bugün bize lazım olan kısmı neresi? İkinci kısmı. İkinci kısmı da nedir? Kabulünün şartlarıdır. Şeyh ne demiş burada? Kabulünün şartı ikidir. Ama Şeyh'in bu yaptığı tanım eksiktir. Diğer ulema bunu üçe bağlamışlardı. Neden? Hangi şart eksik? Müslüman, Müslüman olması şart. Adam ihlasla amel edebilir. Şeriata da mutabık amel edebilir. Hayatında şirk varsa ondan ne olur? İslam ismi nefi olur. Müslüman ismi nefi olur. Bu adamdan ibadet makbul olmaz. O yüzden amelin kabulünün şartı ibadetin şartları demiyoruz. İbadetin kabulünün şartı üçtür. Birincisi kişinin Müslüman olması. فَمَنْ كَانَ يَرْضُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فِي اِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Değil mi? Kim Allah'la karşılaşmayı umuyorsa ona hiçbir şey ortak koşmasın ibadette hiçbir şey ona ortak koşmasın ve salih amel işlesin Bakın salih amel işlemenin şartı ikidir Allah'a ortak koşmamak da bu üç şarttan zikrettiğimiz birincisidir. Peki salih amelin iki şartı ne? İhlas ve şeriata mutabakat. Bu noktada asrımızın müşriklerinin Kur'an'ı ve sünneti tahrif ettiği bir noktası var. O da amalu bin ameller niyetlere göredir hadis. Adamlar ne yapıyorlar? Bozuk da olsa ameli diyorlar niyete binadır diyorlar. Peki o zikrettiğimiz hadiste innemâ lafzın ehemmiyesi nedir? İmam Nevevi diyor ki Normalde innel amale bin, bin niyet diyebilir de Aleyhisselatü Vesselam. Arapça bu da doğru bir tavirdir. Öyle mi? Ameller niyetlere göredir demektir. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. İnneme demesi yani belirli amele işarettir. O da salih ameldir. Yani şeriata mutabık olan ameller niyetlere göredir. Çünkü münafıklar da ibadet ederler. Şeriata mutabıktır ibadetleri. Ama ne yoktur içerisinde? Niyet yoktur. Bozuktur niyet. İhlas yoktur. O yüzden merduttur. Demek ki ibadetin şartı ki bunu bir tablo olarak kafanıza çizin. İbadetin iki tane şartı var, iki grup şartı var. Bir varlığının şartı, iki kabulünün şartı. Varlığının birinci şartı nedir? O samimi kararlılıktır. Kabulünün şartları ise üçtür. Birincisi imandır, ikincisi ihlastır. üçüncüsü de nedir? Şeriata mutabakattır. Bu da Kef suresindeki o son ayetin bu üç. Üç saydığımız şartta Kef suresindeki son ayeti nedir? Oradan istimbat edilen, oradan delil çıkarılan hükümlerdir. Evet abi. Soru 9. İbadetin birinci şartı olan samimi bir kararlılık ne demektir? Cevap. Hı. Tembelliği ve oyalanmayı bırakıp Allah'ın sözüne fiilen tasdik etmek için olanca gayreti ortaya koymaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında büyük bir buza yol açar evet. İbadetin şartlarından birinci kısmı olan işte varlığının şartlığını zikretti burada da ne dedi tembelliği ve oyalanmayı terk etmek neden bakın Allah subhanahu teala'nın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hadiste sahibi hadiste kim sabretmek isterse Allah onu sabırlı kılar Şimdi şeriattaki emir ve yasaklara itaat etmek sabrı gerektirir. Allah o yüzden ayette vecealnâ minhum eimme tenetûne biemrinâ lammâ saberû ve kânû biâyâtinâ yûkînûn. Onlardan ne zaman ki sabrettiler ve ayetlerimize yakînle iman ettiler biz de onların arasından hidayete götüren imamlar kıldık. E, dinde imamiyeti Allah iki şarta bağladı. Bir sabır, iki yakînle ayetlere iman sabır neyi beraberinde getirecek? Tembelliği atmayı, oyalanmayı atmayı. Samimi bir şekilde, kararlı bir şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı getirecek. Bu da işte ibadet, bütün ibadetlerin şeyinin, bütün ibadetlerin şartının birinci kısmı olan varlığının kabulünün temel noktasıdır. O yüzden Allah Subhanahu taala'nın rızası için sabretmek isteyen varsa ki sabır burada genel manadadır. Allah Subhanahu teala da ondan tembelliği giderir. O yüzden gene sahih bir aceste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki sabah akşam zikirlerinde de var. Ne yapmıştır? Tembellikten Allah'a sığınmıştır. Bu tembellik dindeki tembelliktir. Amel etmedeki tembelliktir. Allah s-salam razı etme noktasındaki tembelliktir. O yüzden bu ayeti getirdi delil olarak. Allah ne istiyor bizden? Fiili tasdikli istiyor. İman hep biz ifade ederken ne diyoruz iman? Tasdiktir diyoruz değil mi? yani zaten lügavi manası bu amelle beraber Allah bizden sözlü bir tasdik istemiyor çünkü münafıklarda da sözlü bir tasdik vardı. Allah'ın bizden irade ettiği şey nedir? ameli tasdiktir ki Allah'a o yüzden niye yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz diye. sözle tasdik var ama fiil ne yapıyor onu? bozuyor Allah da burada kınıyor o kavmi ne yapalım? bitir iki madde mi? şunu da alalım inşallah hızlı bir şekilde 10. ibadetin ikinci şartı olan halis niyetin anlamı nedir? İhlas yani. Kulun bütün sözleri, görünen ve görünmeyen bütün amelleriyle yalnızca yüce Allah'ın yüzünü istemesidir. Burada şimdi bir izahat yapalım yeri gelmişken. Bakın, Türkiye'de başka yanlış algılanan meselelerden bir tanesi de ihlas kavramıdır. Herkes ihlas deyince zannediyor ki boynu bükmek, az yemek, az konuşmak, az uyumak. İhlas bu değil. İhlas iki çeşittir Bir büyük ihlas iki küçük ihlas Büyük ihlas dediğimiz şey Hayatımızdan Amellerimizden büyük şirki Temizlemek demektir Bu birinci kısmı Yani Allah'ın işte onlar Dini Allah'a has kılmakta Başkasıyla emrolunmadılar Ona ihlasla ibadetten başkasıyla emrolunmadılar Dediği kısım irade ettiği Mana genel olarak birinci e, Manası budur İnsanların ibadette şirki terk etmeleri Yani bir sofi ne kadar ihlaslı olursa olsun, ne kadar gece namazına kalkarsa kalksın, şirki terk etmediyse amellerinde bu ihlasın aslı bu adamda yoktur. Diğeri furudur. İhlasın furudur. Birincisi ihlasın aslıdır. O yüzden bu veya başka ilmi kitaplar olsun, ilim ehlinin telif ettiği, ihlastan irade edilen birinci mana şirkten berattir. Şirki terk etmek Tabi ondan sonra onun kemaliyeti olan, nasıl imanın aslı ve kemaliyeti varsa, ihlasın da aslı ve kemaliyeti var. İhlasın kemaliyet kısmı da o az önce bahsettiğimiz az konuşmak, az uyumak, az yemek, işte haramlardan sakınmak, marufları yapmak, bunun gibi şeyler olması lazım. Evet abi. Halbuki onlar dini, ibadeti... Ona halis kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekten başkasıyla bulunmadılar. Evet. Ve yine suresi. Üstelik hiç kimsenin onun üzerinde karşılığı verilmesi gereken bir iyiliği de yoktur. Ancak o çok yüce Rabbinin yüzünü isteyerek bunu yapmıştır. Evet. Biz size ancak Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür isteriz. Evet. Şimdi buradaki ayetlerin eğer şeyine dikkat ederseniz müallendirilmesine... Bakın e, rızasın için yediriyoruz falan demiyorlar. Orada çünkü ayetlerde Allah'ın veç sıfatı var. Yüz sıfatı var. Normalde müte tevil eden kelamcılar yani ehli sünnetten olan yalnız işte bu isim sıfat meselesinde selefin yapmadığını yaparak e, onların manalarını tevil etmeye kalkanlar ne demişler hep bu ayetler için? Onun rızası, onun işte mağfireti. Bunun gibi kendilerince bazı teviller getirmişler. Ama biz ne yapmayacağız? Anlatırken böyle tevillerde biz de hataya düşüp bulunmayacağız. Allah'ın yüzünü isteyerek. Yani belki Allah'ın irade ettiği mana bu. Allah bilir orasını. Yani biz isabet de edebiliriz öyle bir tevil yapmakla hata da edebiliriz. En eslem yolu nedir? Bunu terk etmektir. Kardeşlere neyi beyan etmek lazım? İsim sıfat meselesinde ki tafsilatı ileride de gelecek inşallah. İmam Nevevi Rahimullah gibi isim ve sıfatları tevil eden bir alim dahi sahih-i müslim şerhinde Allah subhanahu ve teâlâ'nın yüzünü tefsir ederken, tevil ederken diyor ki, Selef isim ve sıfatlarda diyor, manasını Allah'a bırakaraktan geldiği gibi iman etmiş, geçmiştirler diyor. Bu en eslem yoldur. Ama diyor gene diyor, ehl sünnetten bazı kelamcılar dediler ki diyor, bunların manalarını tevil ederim ki insanların kafaları karışmasın. O yüzden işte Allah'ın eli onların eli üzerindedir den kasıt Allah'ın yardımıdır dediler diyor. Ama kendisi dahi orada o sözlerinde selefin yolunun daha eslem olduğunu yani daha güzel yol olduğunu beyan ediyor. O yüzden bizler bu gibi naslar ki kitabın sonuna kadar hepsi gelecek. Hepsine ne yapacağız? Nasıl geldiyse öyle vasf geçeceğiz böyle tevilere girmeyeceğiz inşallah. devam kim ahiret ekimini isterse onun ekimini arttırırız kim de dünya ekimini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz ahirette ise onun hiçbir payı yoktur bakın biz az önce dedik ya büyük ve küçük ihlas burada büyük ihlas olduğunun yani onu anlatmayı irade ettiğinin delili bu ayettir niye burada Allah ne diyor kim dünya ekimini isterse onu veririz kim ahirete tekini isterse onu veririz. Bu neyi gösteriyor? İnsan ameliyle dünyayı irade ederse nedir o amel? Aslında fasittir. Adam Allah rızası için amele başlamıştır. Sonra riya gelmiştir. Burada ilim ehli ihtilaf etmiştir. Amel fasit olur mu? Riya girene kadar olan kısımdan mı ecir alır yoksa işte riyayı defettiği noktanın ecrinden işte noksan mı kalır? İşte ondan sonra adam riya bulaştı. Onun namaz bitene kadar defetti tamamıyla ve ecir alır yoksa o rüya olan kısmının ecri noksan malik ilmi ehli burayı konuşmuşlar yoksa ilimehli ehli icmayla dünyayı irade ederekten amel yapan adamın amelinin baştan fasit olduğunu söylemişler düşünün ki imanda insanın böyle bir niyet e, gark olduğunu insanın böyle bir niyetle iman ettiğini kesinlikle nedir kesinlikle bu adam imanın aslını yok etmiştir bunu da bitirip inşallah noktalayalım <gülüyor> yani öyle diyorum son maddeyi de bitirip noktalayalım 11. İbadete üçüncü şartı olan şeriata uygunluk ilkesindeki yüce Allah'ın ondan başkasını din edinmemenizi emrettiği şeriat nedir? evet bu şeriat İbrahim Aleyhisselam'ın da dini olan hanifliktir yüce evet. Allah şöyle buyurmaktadır şüphesiz Allah katında kabul edilen din İslam'dır Diğer bir ayette onlar Allah'ın dininden başkasını arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Evet. Ali İmran 83 Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Bakara Suresi 130 Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur. Evet. Ali İmran 85 Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri Kendilerine dinden bir şeriat yapan ortakları mı var? Şurada evet. Şurada 21. Ve daha başka birçok ayet bu meseleyi ne yapıyor diyor? Delalet ediyor. Şeriata uygunluk dediği şeyden kastettiği asl, imanın aslı olan kısmı. Normalde biz hep ne idrak ediyoruz şeriata uygunluktan? Namaz mesela. Üç, akşam namazını üç vakit olarak belirlemiş. Budur şeriata uygunluk gibi sadece algılıyoruz. Şeriata uygunluk da ikiye ayrılıyor. Yani o bahsettiğimiz iman kısmı ki tevhid olan, bütün resullerin dininin aslı olan ki Allah subhanahu wa kitabında peygamberine tabi ol dediği tek peygamber kimdir? İbrahim aleyhisselam'dır. Aleyhisselatü vesselam. Evet. Yahudiler kendini ona nispet ederler. Hristiyanlar kendini ona nispet ederler. Mekkeli müşrikler kendilerini ona nispet ediyordular. Bugünkü müşrikler kendilerini ona nispet ediyorlar. Yani aklınıza gelebilecek bütün kafir tayfeler bugün Kendini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlar. Biz de kendimizi İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyoruz. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'ın Hanef dinini şeriatın aslı olduğunu, bu şeriatın da önceki şeriatlarında aslı olduğunu, Allah subhanahu kıyamet günü bu dinden bize hesaba çekeceğini ortaya koyuyor. Şimdi İbrahim'in dini de Mümtehne suresi 4. ayette biliyorsunuz defalarca da bunu işledik bunun üzerinde kardeşlere durun inşallah. Ne dediler? اِنَّا بُرَاءَهُمْ مِنْكُونَ وَمِنْمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani bugün nice insanlar var, tağuttan beriler, tağutun kullarından beri değiller. İbrahim'in dininde önce tağutun kullarından berat var, tağuttan değil. Ve geçen hafta zikrettik ya, dedik ya, Allah cinleri ve insanları yarattığını söylüyor. Cinleri niye takdim etti? Çünkü cinler insanlardan önce yaratılmıştılar. Kur'an'daki her şeyin bir hikmeti var. Allah ve mümtehine dörtte müşriklerden beraatı, şirkten beraatını önüne takdim etti. Hamid İbn Atik buraya dikkat çekiyor. Diyor ki, yani akıl sahibi bir adam buraya dikkat eder diyor. Allah'ın kendine hayır verdiği, Allah'ın tevhidle rızıklandırdığı, kalbini dirilttiği bir adam buraya dikkat eder diyor. Başka Meryem 48 ve 49, gene İbrahim'in din. وَلَمَّا اَعْتَزَ لَهُ ne zaman onlardan ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerini itizal etti. Yani ne zamanki müşriklerden ve müşriklerin Allah ortak koşullarından itizal etti. Biz de ona İshakla ve Yakup'u verdik diyor Allah. Yani Allah bu dinin aslında gerçekleştirmekle beraber İbrahim'e Yakup ve İshak gibi nimetler verdi. Ha öyleyse demek ki bütün şeriatların aslı olan asıl neymiş? Şirkten ve müşrikten beratmış. Şirkten ve müşrikten beratmış. Tabii bu müşrikten dediğimiz şirk yani namazın terki bir grup ulemaya göre şirkken diğer grup ulemaya göre şirk değil. Yani üzerine icma edilmiş şirkler. Ümmetin icma ile ettiği hatta Yahudi Hristiyandan bile şirk dediği şirkler. Öyle şirkler nedir? İşleyenler müşriktir. Onlardan beratı aslız dindir. Dinin aslıdır. Kim bu, bu dinin aslını bozarsa ne değildir bizim katımızda Müslüman? Değildir çünkü dinin aslını bozmuştur. İnşallah diğer kısımdan kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam edelim. 48 ve 49. aynı. Kurulu sorun Bilmiyorum.